...hazırlayan ve sunanlar... ...Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Kamusla Güreş Açık Radyo'da devam ediyor. 94.9... ...noktayı kaldırdık mı? Bilmem, 94.9 diyenler var. var. Biz kaldıranlardan olmayalım. 94.9'a alıştım ben. <gülüyor> Pekala... <gülüyor> Dinleyicimiz Ayşe Güvenil hanımefendiye teşekkürlerimizi iletelim, destekçimiz aynı zamanda. Çok sağ olsunlar. Desteklerinizi evet. eksik etmeyin. Bizden evet. değil, Açık Radyo'dan, evet. hepimizden. Ee, sosyal medya hesaplarımızı istersen hatırlatalım İdem'cim. Kamuslu Gireş gmail adresimiz var, efendime söyleyeyim Twitter adresimiz ve Instagram adresimiz de var. Twitter adresini bu aralar daha da aktif kullanmaya başladık. Evet. Program esnasında paylaşamadıklarımızı oradan paylaşarak. Paylaştıklarımızı da. İçimizdeki olmasa da boşlukları dolduruyoruz, değil mi? <gülüyor> evet. Efendim. E, Aynı Rup. zamanda eski kayıt linklerini de koyuyoruz. Tabii, evet, Zaten Zaten kaçırılanlar var. Efendim dinleyemedik. Bahanemiz vardı Pazartesi sabahı. E anlamayız işimiz vardı diyorsun. anlamayız. <gülüyor> Paylaşıyoruz dinleyin efendim. Neyse <gülüyor> evet. Efendim sevgili dinleyicilerimiz e, tabi daimi bütün programları ardarda e, arda, e, dinleme şansına sahip e, olamıyoruz çoğu zaman açık radyoda biz de açık radyo dinleyicisi olarak e, kaçıran atlayanlar için toparlayalım bu yayın dönemi e, zihinsel süreçlerle ilgili sözcüklerin üzerinden gidiyoruz evet. e, sevgili güven güzel de hatta bize böyle bir ışık yakmıştı bizi açık bilince e, konuk etmişti ve e, bilinç ve kardeş sözcükleriyle ilgili kök ...lerle ilgili konuşurken dedik ki biz de bari bu e, zihinle ilgili sözcüklere gidelim. Zihin, karakter, ruh, akıl gibi gidiyoruz. Bir süredir ruh sözcüğündeyiz. Yani aslında haftalardır altıncı hafta oldu. Evet. E, ruh sözcüğü aslında e, Alper Hasanoğlu ile başladık. E, psikiyatride ruhtan girdik. Sonra e, felsefede ruhta e, Hakan Yücefer konuğumuz oldu. E, sağ evet, olsunlar. Sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Evet, selam ediyoruz. Buradan geçmiş e, program kayıtlarına hep ulaşabilirsiniz podcastlerden. E, daha sonra da biz e, etimolojik ...anlam, deyimler... E, ...her zamanki... ...yapılanmayla e, başladık ve... E, ...son program artık... ...inanç sistemlerindeki... E, ...pek çok e, inanç sistemindeki... ...ruha e, bakışı ele alıyorduk... ...bu arada bir küçük parantez açmak istiyorum... Açınız efendim buyurunuz. Şimdi Siz efendim. seversiniz... <gülüyor> çok evet yazarken de öyle... ...sonsuz parantezlerim vardır... <gülüyor> ...uzayan cümleler... E, ...sevgili dinleyicilerimiz... Ee, hem bir dinleyicimiz bize yazmıştı hem parantez de... açarken kolları da sıvuyorsun maşallah sıvadım evet görünmüyor evet. televizyon Hı. gibi güzel güzel görsen... bir parantez açıyorsun galiba büyüyor <Bilmiyorum. gülüyor> bakacağız <gülüyor> bakacağız efendim e biz geçmiş ...eski... E, ...bilinmedik çağların... E, ...bazı ruh anlayışlarını... ...dile getirirken... ...ilkel sözcüğünü kullandık evet, ara ara. Kullandık. E, sevgili Güven Güzel Dere ile de... ...bir yazıştık. Bize demiş ki o ilkel sözcüğünün kullanımında... ...hani bir sıkıntı oluyor. Şimdi evet. öyle bakılıyor, bakılmıyor... E, ...başlığı altında. Keza bir dinleyicimiz de... ...hani ilkel yerine bazen... ...ilksel yani, kullanılıyor, evet. onu mu kullanalım demiş. Şöyle bir şey... E, ...aslında... Tabii ki biz de e, kimseye ilkel demiyoruz üstten bir bakışla kendimizi ya da bugünü daha üst bir e, basamağa koyarak. Keza metinde birebir olarak metinde geçen e, işte alıntıyı birebir olarak aldığımız için e, öyle geçtiği için de kullandık onu da atlatalım Tam olarak öyle aslında kaynakta ilkel dediği ha, için ya buraya. da hatta başlıklar e, o şekilde devam ettiği için. E, o yüzden kimin ilkeli olduğunun son derece tartışmalı olduğu e, bu yüzyılda. Evet. <gülüyor> o parantezi e, evet. kapatıyorum Kapa artık. Bunu kapattık efendim. Efendim. E, İnanclar demiştik. E, en azından son e, programlarda e, vardığımız birkaç sözcüğü anımsatayım. E, Şimdi Çin e, astrolojisinden inançlarından, Simdeler, evet. simgeler sözcüğünden, e, Kerem Bol Bol paylaşımda bulunuyor. Shen ve Gui ruhları vardı. Evet. E, Samsara sözcüğünü e, Geçti, geçtik, mi? bahsettik. E, bir de Maat var. Aslında Maat ruh anlamına gelmiyor ama benim aklımda kaldı. Maat kuşunun tüyünden daha hafif olması gerekiyormuş. Mısır inancına göre kalbin evet. bir tartıya konuyor. Eğer daha hafif olursa... Ee, sorunsuzca geçiyor öbür dünyaya ama ağır olursa maalesef. iyi değil maalesef. Sana bakmayın diyorlar. Evet o yüzden matı da bir sözcük olarak aldık. Acaba bir temizle gel diyorlar mı acaba hafifle erişsin gibi bir şey var mı acaba orada? Ne mi diyorlar dedi? Hani işte o sonuçta hani bir ne şey durumu diyor ya hani böyle bir... Ölçme e, biçme gibi e, mi? Hani o ölçüm olumsuz olursa hani git bir gel geri gel de hani bakalım ki bir şey oluyor mu acaba? E Mısır yaşantısında evet aslında <gülüyor> çünkü ha, çeşitli hayvanlar olarak gelip aslında o hayvandan diğer hayvana ruh geçerek belli bir e, kademeye daha yükseğe doğru çıkma söz konusu. Evet, evet o, o inançta böyle. Bir de ruhul kudüs sözcüğü var tabii. Hı -hı. E, bahsettik e, ama anlamını e, şimdi bir ...açalım ve inançla ilgili konuları yavaş yavaş noktalayalım diyoruz. E, tabii bir yandan çok Wikipedia tanımı olacak ama... ...hepimizin bildiği belki bu teslis inancı... ...baba, oğul, ruhul, Kudüs... ...zaten Aha. kutsal ruh anlamına geliyor anlamı var. Bir de... Ee, as aslında Kudüs'ün bir nişan yanında kökenine baktım... ...Arapça, KDS kökünden gelen kuts kutsallık, kutsiyet... kutsanmış veya... ...yer, harim sözcüğünden alıntıdır... ...diyor. Hı hı. E bir yandan da... ...kubbe altı lugatine baktım... E ...bu ara yararlanıyoruz... ...Ruhul Kudüs, mukaddes ruh... ...yani Cebrail anlamında var... ...onu evet. da hatırlatalım. Cebrail de bir kelime olarak... ...bir kenara koyabiliriz hı. belki. İnançlarla ilgili son noktayı... E, ...İtaki'den basılan... E, ...Walter e, Burkert'ın... ...Yunan Kültüründe Doğu Etkileri kitabından... ...ufak bir alıntıyla... E, ...toparlıyorum. Efendim... E, Atrahasis'te, Atrahasis'te bu arada M.Ö. 18. yüzyıldaki Akat destanının ismi. Hmm. E, Atrahasis'te anlatılan bir yaratılış hikayesi var. Orada geçiyor ruh. Tanrı ve insan kille iyice karıştırılmalıdır. Tanrı'nın etinden bir ruh olsun. İnsanı bir işaret olarak ilan etsin, unutulmasın. Ruh olsun. Aynen metinden aktarıyorum bunu. Hmm. Şimdi yeni bir sözcüye gidiliyor... E, ...buradan, bu destandan... ...ruh olarak çevrilen kelime... ...etemmu. Etemmu sözcüğü... ...genelde e, ruh kovma ritüellerinde... E, ...bu ritüellere maruz kalan... ...ölüye ait olan ruhada verilen isim. E, sonuçta bu... ...tanrın ve insanın... ...bir araya kille getiriliş... E, ...durumu da... hani ...maddenin ortasında yaşam ve ruhu oluşturan... ...bir tanrı fikrini bir araya getiriyor. Ha. Ama etemmu kelimesini bir altını çizmiş olalım. Evet. Böyle. Evet, Beğendin dedi değil mi? Yeni kelimeler dahilli deyim programa. Evet. <gülüyor> Geçen evet. E, Cumhuriyet Kitap'ta gördüm. E, çok da ilgimi çekti. Türk, Türk canavarları sözlüğü diye bir e, gerekli kitaplardan çıkmış bir yayın elime geçti, aldım. Ah evet. Şamanist söylemlerde canavarlar ve şeytani ruhlar Ahmet Burak Turan hazırlamış. Hatta hazırlarken Ee, bayağı bu, bu sözlükle geçen maddeler yüzlerce kaynağı tarayarak, tarayarak işte Anadolu'nun Balkanların ve Kafkasya'nın birçok bölgesini de dolaşarak yazmış Hı -hı. beyefendi. Orada birkaç başlıktan alıntılar var e, alacağım, e, paylaşacağım daha doğrusu. E, yeni bir kelime biçura. Biçura. Evet. E, bir ruh efendim kendisi. İlginç e, Tatar söylencelerinde bahsi geçen biçura. ...evlerde gizlice dolaştığına inanılan... ...kötü bir ruh... bir ...Biçura'nın kadın giysileri giyen... ...bir erkek olduğu söylenmektedir... ...evin içinde gizlice dolaşarak... ...ev sakinlerini rahatsız etmesiyle bilinmiş efendim... <gülüyor> ...boyu bir buçuk... ...eni bir arşındır... ...patates mahzenlerinde... ...döşeme <gülüyor> altlarında... ...boş hamamlarda... ...ve en çok da kilerlerde yaşarmış... ...genelde kırmızı giysiler giymeyi sever... ...hiç çekinmeden gürültü patırtı yaparmış efendim... Küves denen içkiyi çok sever... ...yemeğe çok düşkündür... ...ev sakinlerinin yiyip bitiremediği bütün yemeği yer... ...bulaşık tabakları, yıkanmamış tencereleri... ...kaşıkları ve çatalları yalar... ...kızdığı zaman tabakları kırar... ...ve yemeği de döküp evi uzun süre için terk edermiş... Hmm. E i̇şte Bicura'nın yerleştiği evde dikkatli olmak... ...onun arzusunu bilip ona göre hareket etmek gerekir... ...özellikle ona yiyecek bırakmayı ihmal etmek... ...tehlikeliymiş efendim... Aniden bağırır, güler, oynar, şaka yapar... ...uyuyan insanı yatağına alıp başka yere taşır... Çoğu zaman evdeki eşyaların yerini değiştirir veya saklar. Biçura evdeki dul erkeklerle dalga geçmeyi çok sever. Renkli bir kişi, kişi renkli. renkli bir ruh. Zaten renkli de giyiniyormuş. <gülüyor> evet, <gülüyor> renkli bir ruh olduğu için paylaştım aynı zamanda. Biçura evdeki dul erkeklerle dalga geçmeyi çok sever. Uyurken gelip boynunu sıkar, ansızın hapşırıp korkutur. Durup dururken üstüne odun fırlatır. Sopa ya da tuğla ile vurur. Geceleyin kilitlenen kapıları açar veya tersine açık kapıları kilitler. Bazı biçrolar böyle pek şakacı olunca evde durmak mümkün olmaz da artık evin sahipleri evi terk edip giderler. Vay. Nadiren de tehlikeli durumlara sebep olurlar. Mesela yangın çıkarabilirler. Bu durum eğer evde ocak yoksa yaşanır. Çünkü ısınmak için mutlaka ateş yakmaya ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden Tatarlar yeni bir ev kurduklarında her şeyden önce ilk olarak Ocak inşa ederlermiş efendim. Böylece evi bir çuraf felaketinden güvene almış olduklarına Vay. inanırlar. Efendim bu Tatarların inandığı bir ruh mu? Evet. Sadece? Evet. ...Biçura, hmm. evet. bayağı Tatar iltimas diye. geçtin yalnız bu ya Kerem. <gülüyor> Taklar söylerince de geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Pek ilginç geldi bana. Evet, evet, ilginçmiş gibi. Öyle bir sürü ruh var kitapta evet, hepsi. Onları... Çok da spesifik, ne kadar evet, çok şey yapıyor. Evet. <gülüyor> o zaman şarkıya geçmeden ben de... ...şimdi böyle biraz hala geçmişteyiz aslında, <gülüyor> inanç dedik. E, mitolojiye de şöyle bir adım atıyorum. E, Platon'u çok almıştık zaten. Sevgili Hakan Yücefer'le de almıştık. Bu sefer farklı bir şekilde anıyor, Ambros bir şeytanın sözlüğünde Hı. biliyorsunuz çok kullandığımız Metis yayınlarından bir kaynak. Ruhun tanımı. Ruh etrafında fırtınalı tartışmalar dönen tinsel bir varlık. Hı. Sonra başlıyor Biris. Platon'a göre daha önceki bir varoluşta... ''Ebedi hakikati en net gören ruhlar filozofların bedenlerine giriyordu.'' Hmm. Parantez açmış, Platon'un kendisi de bir filozoftu. <gülüyor> evet. ''İlahi hakikati görmeyi en az beceren ruhlar ise zorbaların ve despotların bedenlerine can veriyordu.'' gene bir parantez açmış. Geniş alanlı filozofu başını kesmekle tehdit eden birinci Dionysos zorba ve despottu. Hmm. Kapa parantez. Kuşkusuz Platon kendi düşmanlarına karşı kullanılabilecek bir felsefe geliştiren ilk insan değildi, sonuncusu da olmadı. Evet. <gülüyor> demiş. Bir, o zaman bir şarkı parantez açalım. Evet, gene takıntılı bir biçimde e, ilerliyoruz. Smells like teen spirit çalıyorduk. Bu sefer Wee Rabbits'ten dinliyoruz. Hello. So Açık Radyo 94.9'da kamusla güreşmeye devam ediyoruz. Bahsettiğim Türk canavarları sözlüğünden e, çay ninesi adlı ruhtan bahsedeceğim. Çay ninesi. Aynen çay ninesi. <gülüyor> Bu iyiymiş. Bir evvelki Tatardı. Bunlar Türkiye ve Azerbaycan söylencelerinde çaylarda, ırmaklarda yaşadığına inanılan bir... Kötü bir ruhmuş efendim. Yaşlı bir kadın kılığındadır o yüzden çayın nesi muhtemelen. Ha -ha. Ee, köprüden geçerken suya çok bakılırsa kızar ve insanın başını döndürür. Başı dönen insanın gözleri kararır ve çaya düşer. Tobol Tatarların anlatıldığına göre Tatarlar'da da geçiyormuş. İse çayın nesi ayaklarından tutup insanları suya çekerek boğmaya çalışmış efendim. Azerbaycan'da sabah suya gidildiğinde... Su sahibine selam verilmesi gerektiğine dair yaygın olmayan bir inanç bu karakterle ilgilidir. Ayrıca suya çöp ve pislik dökmek de bu yüzden yasaktır. Hmm. İlk defa su doldurmaya gelen yeni gelin ona hürmeten suya demir para atarmış. Hmm. Bu da Chinese adlı ruh. Tabii ben böyle iyiymiş diye başladım çünkü böyle çay vaktindeki çay gibi algılamıştım. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Aynı zamanda kitapta zengin çizimler var hakikaten Aslı Zengin. Çizmiş, bu da tavsiye edelim. Gayet evet. ilginç. Twitter'da paylaşırız kitabı. Gerçekten evet, ben... ilginç bir kitap. Evet. Devam edelim. Efendim, e, alternatif sözlüklerimizle e, biraz daha yakın zamana geliyoruz. E, hep kadınlarla ilgili iki sözlük var elimizde Kerem'le. Ben de Agnes Michon'un kadın düşmanı sözlüğü var. Can'dan basılan. Hı hı. E, tabii gene e, kadınları aşağılayan, e, olumsuzlamalı yaklaşımlar. E, efendim, Henri de Monterlan defterlerinde 1930 ile 44 arasında tuttuğu Şöyle buyurmuşlar. Hı. ''Bacakları iflah olmayacak derecede kısa olan bir kadının ruhuyla ilgilenmek ne derece mümkün olabilir?'' dersiniz demiş. Bu terbiyesiz. Terbiyesiz kendisi, <gülüyor> evet. E, zaten kitap bu şeyde gidiyor, sözlük, e, gidişat. E, gene bir alıntı aynı e, kitaptan. E, George Cortelin de gene George Cortelin'in felsefesi adlı 1927'de yazdığı kitabında... ...böyle söylemiş... ...nasıl davulların kof gürültüleri... ...çocukların kof ruhlarına hitap ediyorsa... ...hiçbir anlam taşımayan lafların... ...kofluğu da kızların ruhuna hitap eder. Hı. Artık kadınlarla... ...yetinmemiş, çocukları da aşağılayarak... ...zirve Buyur, yapmış, yapmış... ...buyurmuş. Hı. Son alıntım... ...da... ...Şarl e, Bodler'den... ...onunki daha çok bir yaklaşım gibi... ...bilemiyorum, gene de tabii bir olumsuzluk var da... E, ...kadın ruhu... ...bedenden ayırmasını bilmez demiş... Tabii ruhu bedenden ayırmalı mı, ayırmamalı mı tartışmasını... ...haftalardır yapıyoruz. Binlerce yıllardır da filozoflar yapıyor. O yüzden burada... Onu Allah'a havale ediyoruz. Onu Allah'a havale ediyoruz. <gülüyor> Apaçık yüreğim güncelerde söylemiş bunu. Buyurunuz evet. efendim. Kadın Argo Sözlüğü var. Filiz Bin Gölçen'in ara ara yararlandığınız... ...ruhu makyajlı olmak diye bir şey var. Gerçek fikirlerini açıklamamak... ...içten pazarlıklı olmak anlamına gelirmiş. Hmm. Güzelmiş değil mi? Ruhu Güzel. makyajlı olmak. Evet. Evet. Ben Türk canavalları sözünden bir tane daha paylaşayım. Harkıt'ı paylaşayım. Harkat. Harkıt. Harkıt. Harkıt. Evet, Türk ve Bulgar söylencelerinde bahsedilen Harkıt... ...damlarda dolaşan ve bacalardan torba sarkıtarak... ...çocukları kaçıran kötü bir ruh olarak karşımıza çıkarmış efendim. Hmm. Çocukların çokça yaramazlık yaptıkları bir vakit... ...yaşlı nene şu tekerlemeyi okur. Harkıt, bacadan torbanı sarkıt. Çocukları al da kaçırt. Harkıt, kulaklarını sarkıt. Ağlayanı bağıranı kaçır. Tabii ki bu durum karşısında çocuklar harkıt tarafından alınıp götürülmemek için susarlarmış. Bu varlık aynı zamanda baca cini olarak da bilinir. Bacadan bir torba sarkıtır. Bu torbanın içine de çocukları kandırmak için şeker ve hediyeler koyar. Böylece torbaya giren çocukları alıp kaçırır. Ayazata yani Noel Baba kişiliğinin kötücül bir e, varyantıdır demiş. Bulgar kültüründe torbalan olarak bahsi geçer. Anadolu'nun bazı yörelerinde ise torbalı olarak bilinirmiş bir ha, Bu kitapla iyi. ilgili ilgimi çeken paylaşımları Twitter üzerinden yapacağım. Evet. Ayazat doğru. Hemen Noel Baba'yı hatırlattı ama bir kötüye giden yani evet. distopik... <gülüyor> Evet efendim Şimdi e, ruhla ilgili e, Ertuğrul Saraçbaşı'nın damıtılmış sözlerinde e, yani iki sayfa önlü arkalı söz var. Hmm. Bazılarını seçtim. Aslında biraz da böyle kapanış için iyi bir seçki oldu diye düşünüyorum. Çünkü ruha çok farklı bakışlar var. Hemen hepsini de içeren yaklaşımlar var burada. Üzerinde de konuşarak gidebiliriz. E, yani bir yandan bu daha dinlerin ve inançların bakışındaki bütünüyle bedenden ...ayrıksı kabul eden yanla... Aha. ...ruhla akıllı neredeyse... ...eş anlamlı kabul eden yaklaşım... ...huyla, yaratılışla... ...ruhu aynı manada... ...kullanış, hepsi söz konusu... ...Efendim Gerar Halkman'ın... E, ...bir cümlesi... ...ruhu öldürmek, cismi öldürmekten... ...daha büyük suçtur demiş... Evet. ...bu aslında bu ruhu yücelten... ...bedenden ayrı tutan, lekesiz... ...kabul eden anlayışın bir uzantısı gibi... Ee, gene başka bir e, alıntı, ee, Rasim Mutlu'dan gören ruhtur, göz değil ee, hmm. ve e, Victor Hugo'dan ruhu bekleyen daima vücuttur demiş hmm. ee, ama burada da ayırıyor. Gibi yani hı hı. hem yan yanalık var. E, buna paralel Mevlana'nın bir sözünü hemen Hugo'dan sonra aslında paylaşayım. E, ruhların alçalması bedendendir demiş. Yani beden e, ve ruhu gene ayrı hı hı. bir yere koymuş. E, bu anlayış çok yakın yüzyıla kadar aslında e, en yaygın görüş diye düşünebiliriz. Ee, sonra Abdülhakamit Tarhan bambaşka bir noktada şimdi zıttı bir şey söyleyelim. Ee, olmazsa vücutla beraber neyleyim ben bekâir ruhu demiş. Ruhun yaşamasına devamını şeklinde o birlikteliklerini iç içeliklerini evet. e, daha bir kabul eden bir yaklaşım söz konusu belki biraz daha rasyonel kabul edebiliriz e, ruh düşüncedir yaklaşımı var e, Rasim Mutlu'nun hmm. e, ve e, bu daha rasyonel e, bakışın e, çok belirgin bir e, örneği Novalis'in bir e, ifadesi ruh gem vurulmuş akıldan başka bir şey değildir Hmm. Bir tanım bayağı neredeyse e, Wild'ı gene atlamayalım Bu sefer Saraç e, Başı e, ele almış ama Ruh yaşlı doğar Fakat gençleşir Hayatın komedisi bu demiş Vücutta genç doğar ...git gide yaşlanır... ...bu da hayatın trajedisi... ...ben şimdi üzerinde biraz düşündüm... ...tamam vücudun genç doğup yaşlandığı olayı çok net... ...öbürü hmm. niye bu şekilde acaba diye... ...şey mi dedim acaba... ...hani ruh yaşlı doğuyor... ...biraz daha ağır... ...atıl... Ee, ...böyle... E, ...biçimsiz mi diyeyim... E, ...o böyle... ...zamanla zenginleşiyor gibi geldi evet. aklıma... ...zenginleşiyor, zenginleşiyor kıvraklaşıyor... Evet. ...esnekleşiyor, başka evet. bir hal alıyor... ...herhalde değil mi? Sana da öyle da geldi... Öyle geldi. Ee, ...Herman Hesse'den bir alıntı var... ...bir baba çocuğuna burnunu... gözlerini hatta aklını miras bırakabilir... ...ama ruhunu veremez... Hmm. ...ruh her insanda yenidir... ...tanımını yapmış mesela... Evet. E, Hesse'ye paralel bir de Benjamin Franklin alıntısı var e, Dünyada işlemesi güç üç şey vardır Elmas, çelik ve insan ruhu hmm. Bu değiştirilemezliğiyle Elmas, çelik ve insan ruhu Evet e, Turgenev'den bir alıntı Zamanımız eh, az bir iki dakika kaldı e, Turgenev'de demiş ki başkalarının ruhu karanlık bir ormana benzer E, bu işte çözülemezlik, derinlik, anlaşılamazlık yanına hmm. özellikle Altan öne çıkartan çizim, evet bir şey. E, Lord Byron'dan bir alıntı. E, kılıcın kını kemirdiği gibi ruh da göğsü yıpratır. Hmm. O acısı, heyecan, istek, vicdan ve duygu yana ağır basan ruhtan bahsediyor muhtemelen. Ben Gandhi ile sonlandırayım. Buyurun. E, ruh uyanmadıktan sonra... Üniversiteler, yollar, trenler, hastaneler neye yarar demiş. Evet hepsi üzerine düşünülecek cümleler. Buna ekleyebiliriz. Bilgisayarlar, ee, cep telefonları, gökdelenler ah, ah, neye yarar? Ramana uyarlayalım diyorsun. Diyorum. Efendim ruhu Revan'ım, ruhu Revan'ım. <gülüyor> ruhu bitirdik. Değil ha mi? bitirdik Keremciğim. Evet. Ee, aslında önümüzdeki hafta bir konuğumuz daha olacak. Gene biraz ruha değinecek ama artık e, o da daha çok akıl e, kelimelerine. Oraya doğru, Dur, bilince yavaş doğru yavaş. gideceğiz. Ee, sürpriz olsun. Evet, akıllı insan e, kelle paça içer diyormuşum. <gülüyor> Bu ara çok tartışılıyor biliyorsun. Ha evet. Koruma verilsinden dolayı. Evet. E, şaka oldu bir gönderme yapmış olalım <gülüyor> sayın doktor hanımefendiye. Koronavirüsle dikkat efendim. Ellerimizi deyelim. Haftaya görüşmek üzere. Efendim hoşçakalın. İyi haftalar. Kamusla Güreş Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. When EN are all ahead to take your heart away Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan